Bismillahirrahmanirrahim. Zekat babına başlıyoruz. 1622. İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve Muazı Muaz görevli olarak Yemen'e gönderdiği vakit ona şöyle buyurdu. Sen kitap ehli olan bir topluluğa gidiyorsun. Bu sebeple onları önce Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahadet etmeye çağır. Şayet onlar sana bu konuda itaat edip bunu kabul ederlerse onlara de ki Allah üzerlerine her gün ve gecede beşte vakit namazı farz kıldı. Onlar bu konuda da sana itaat ederlerse onlara bildir ki Allah malları hakkında üzerlerine zenginlerden alıp fakirlere verilen bir sadaka zekat farz kılmıştır. Onlar bu konuda da sana itaat ederlerse zekat olarak mallarının değerlerini almaktan sakın. Bir de haksızlık yapıp mazlumun bedduasını almaktan sakın. Zira gerçek şu ki Allah'ın huzurunda onun için hiçbir perde yoktur. O kabul edilir. 1623 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam yoksul, miskin, bir iki lokmanın, bir iki parçanın, bir iki hurmanın geri çevirdiği kimse değildir. Fakat asıl yoksul kendisini başkasına muhtaçlıktan kurtaracak bir zenginliği olmayan, bununla beraber rahatsız ederek halktan bir şey dilenmekten de utanan, rahatsız ederek halktan bir şey dilenmeyen kimsedir. 1624 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam, hayvanların hakkını ödemeyen hiçbir deve, sığır ve koyun sahibi yoktur ki, o kıyamet günü bu hayvanların çiğneyip süsmesi için, Dümdüz bir ovada oğut tutulmuş ve onu tırnaklı hayvan tırnağı ile çiğnemiş, boynuzlu hayvan boynuzuyla süsmüş olmasın. O gün onların içinde boynuzsuz da bulunmayacak, boynuzu kırıkla. Ya Resulullah dediler, pek onların hakkı ne? Döllük olanların dölleme için ödünç verilmesi, kovalarının ödünç verilmesi, bu hayvanların ihtiyaç sahibine sütlerinden, yünlerinden ve iç güçlerinden faydalanmak için bir müddet ödünç verilmesi, su başlarında sağılıp sütlerinden oradaki fakirlere, yolculara ikram edilmesi, bir de onlar Allah yolunda bineğe olmayanlara binek olarak verilir ki bu onların haklarındandır. 1625 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam hayvanlardaki hakkı yerine getirmeyen hiçbir deve sahibi yoktur ki, onun develeri kıyamet günü dünyada olduklarından daha çok olarak gelmiş ve Kendisine de onların ayakları ve tabanları ile üzerinde sıçlayıp oynayarak çiğnemeler için dümdüz bir ovada oturtulmuş olmasın. Hayvanlardaki hakkı yerine getirmeyen hiçbir sığır sahibi yoktur ki, sığırları kıyamet günü dünyada olduklarından daha çok uzak gelmiş. Kendisi de onların boynuzlarıyla süserek, ayaklarına çiğneyerek süsüp çiğnemeler için dümdüz bir ovada oturtulmuş olmasın. Hayvanlardaki hakkı yerine getirmeyen hiçbir koyun sahibi de yoktur ki, Koyunları kıyamet günü dünyada olduklarından daha çok olarak gelmiş kendisi de onların boynuzları süserek ayaklarıyla çiğneyerek süsüp çiğnemeler için dümdüz bir ovada oturtulmuş olmasın. Bunların içinde boynuzsuz da bulunmayacak boynuzu kırılmış olan da. Bir de servetindeki hakkı yerine getirmeyen hiçbir servet altın ve gümüş sahibi yoktur ki servet sahibi kıyamet günü ağzını açıp peşine takılan son derece zehirli bir erkek ilan olarak gelmiş olmasın. Bu yılan onun yanına geldiğinde o ondan kaçacak. Yılan da onu saklayıp hakkını vermediği servetini al diye bağıracak. O benim ona ihtiyacım yok diyecek. Neticede ondan kurtuluş olmadığını görünce elini onun ağzına sokacak. O da erkek hayvanın yemini kıtır kıtır yemesi gibi onun elini kıtır kıtır yiyecek. Allahu Akbar. 1626 yine aynı. 1627 Salim'den o da i̇bn sallallahu aleyhi ve vesselam zekat miktarını yazdırdı. Buna göre koyunlarda otlama ile yetişen her kırk koyunda yüz yirmi koyuna kadar bir koyun zekat vardır. Daha fazla olduklarında onlarda iki yüz koyuna kadar iki koyun zekatı vardır. Bundan daha fazla olduklarında onlarda üç yüz koyuna kadar üç koyun zekat vardır. Bir koyun daha fazla olduğunda bunlarda yine dört yüz koyuna varıncaya kadar sadece üç koyun zekat verilmesi gerekir. 400 koyuna ulaştıklarında ise her 100 koyunda bir koyun zekat vardır. Zekatta ne çok yaşlı, ne kusurlu, ne de ayıplı koyun alınmaz. 1628 Amr bin Hazım'dan ve vesselam Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Peygamber Muhammed'den Şurah bin Abdükülal El Haris bin Abdükülal ve Nuaym bin Abdülkülala 40 koyunda 120'e ulaşıncaya kadar bir koyun zekat vardır. 120 koyundan bir koyun fazla olduklarında onlarda 200'e ulaşıncaya kadar iki koyun zekat vardır. Bundan bir tane daha fazla olduklarında onlarda 300'e ulaşıncaya kadar üç koyun zekat vardır. Daha fazla olanlarda her 100 koyunda bir koyun zekat vardır. 1629 ee, Muhammed bin Amr bin Hazım'dan Oda babasından Ali sallallahu aleyhi ve bir mektup yazdı. Deyip, yukarıdaki kadisin aynısı. 1630 Mesud ve İbrahim'den Muaz dedik ki Ali sallallahu aleyhi ve beni Yemen'e görevli olarak gönderdi ve bana her 40 sığırdan 3 yaşına girmiş bir dişi dana, müsrine ve bir her 30'dan 1 yaşını bitirmiş erkek veya bir dişi bir buza tebi almamı emretti. 1631 Muaz'dan Aleyhisselatü Vesselam beni Yemen'e görev olarak gönderdi ve sığırlardan 30 taneden bir yıllık bir buzayı, 40 taneden ise 3 yaşına girmiş bir dana almamı emretti. 1632 yine aynı. 1633 İbni Ömer'den. Allah Resulü ve sellem zekat mallarını ihtiva eden yazılar yazdırdı fakat bunlar Aleyhisselatü Vesselam ifade etmeden zekat toplayıcılarına gönderilemedi. Vefat edince onları Ebu Bekir aldı ve ve Vesselam'ın ardından onlarla amel etti. Ebu Bekir de vefat edince onları Ömer aldı ve Hazreti Peygamber ile Ebu Bekir'in ardından onlarla amel etti. Ömer ise onlar kılıcına vasiyet mektubuna bağlı bulunuyorken öldürüldü. Bu zekat yazılarına göre develerin zekatında her 5 devede 25 deveye kadar bir koyun zekat. 25'e ulaştıklarında bunlarda 35 deveye kadar 1 yaşını doldurmuş 2 yaşına girmiş bir dişi deve. Şayet Bint-i Mahat deniyor buna. Bint-i Mahat yoksa iki yaşını doldurmuş, üç yaşına girmiş bir erkek deve, buna da i̇bn Lebun zekat olarak verilir. Develer daha fazla olduklarında bunlarda kırk beş deveye kadar iki yaşını doldurmuş, üç yaşına girmiş bir dişi deve Bint-i Lebun zekatı vardır. Develer daha fazla olduklarında bunlarda 60 deveye kadar üç yaşını doldurmuş, dört yaşına girmiş bir dişi deve Hıkka zekatı vardır. Develer daha fazla olduklarında bunlarda 25 deveye kadar 4 yaşını doldurmuş, 5 yaşına girmiş bir dişi deve Cza zekatı vardır. Develer daha fazla olduklarında bunlarda 90 deveye kadar 2000 Tileb'in zekatı vardır. Develer daha da fazla olduklarında bunlarda her 50 devede bir hıkka veya 140 devede bir bin Tileb'in zekatı vardır. 1634 aynı 1635 Amr bin Hazım'dan, o da babasından. Aleyhissalatü vesselam, Şurahbil bin Abdikulal, El Haris bin Abdikulal ve Nuaym bin Abdikulal'a Amr bin Hazım'la yazıp göndermiş ki, her 5 ukiye gümüşte 5 dirhem zekat vardır. Daha fazla olanlarda her 40 dirhemde 1 dirhem zekat vardır. 5 ukiyeden az gümüşte ise hiçbir şey yoktur, hiç zekat gerekmez. Yani 600 gram gümüş. Ee, 1636 Ali'den o sözün Ali ve vesselam'a ait olduğunu belirterek atların ve kölelerin zekatını size bağışladım her 40 dirhemden bir dirhem olmak üzere gümüşlerin zekatını verin 190 dirhemde 200 dirheme ulaşıncaya kadar ise hiçbir şey yoktur hiç zekat gerekmez buyurdu 1637 suveyt bin gafeleden bize Aleyhisselatü Vesselam'ın zekat toplayıcısı geldi. Ben elinden tutup ahitnamesinde şunu okudum. Zekat korkusuyla ayrı olanlar birleştirilmez, toplu olanlar ise ayrılmaz. 1638 İbn-i Anbaz'dan Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı görevli olarak Yemen'e gönderdiğinde ona zekat olarak onların mallarının değerlerini almaktan, değerlilerini almaktan sakın buyurdu. 1639 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam Müslümanın atında da kölesinde de zekat gerekmez. 1640 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhissalatü Vesselam 5 Vest'den az zirayi zekat yoktur. 5 ukiyeden az gümüşte zekat yoktur. 5 Deve'den azında da zekat yoktur buyurdu. 1641 aynı. 1642 Amr bin Hazim'den Aleyhissalatü Vesselam şu mektubu yazıp şöyle şöyle demiştir. 1643 Ali'den El Abbas Ali Vesselam'a zekatını verilmesi henüz gerekmeden önce erkenden vermeyi sordu. Ali sallatü ona bu hususta izin verdi. 1644 Fatma binti Kays'tan. Ali sallatü Vesselam muhakkak ki mallarınızda zekattan başka verilmesi gereken bir hak vardır. 1645 Ebu Cüveyriye El cermiden ben babam ve dedem Ali sallallahu ve beyat etmiştik. Ali sallallahu ve benim için dünürlük de yapıp beni evlendirdi. Ben ona bir dava da götürdüm. Şöyle ki babam Yezid zekat ve sadaka olarak vermek üzere birkaç dinar altın para çıkardı ve bunları muhtaçlara verdi. Ver deyip mescide bir adamın yanına bırakmış. Derken ben mescide gittim. Bu adam da beni daha önce zekat ve sadaka verdiklerinden biri zannetmiş. Ve onları bana verdi. Ben de onları babamın zekati veya sadakası olduklarını bilmeden aldım ve babama getirip gösterdim. O zaman o vallahi onlara sana vermeyi istememiştim dedi. Demiş ve onları almaya kalktı. Bunun üzerine ona aleyhissalatü vesselama dava ettim. O da niyet ettiğin şeyin sevabı sana verilecek ey Yezid. Aldığın para da senindir ey iman. 1646 1646 ee, Abdullah bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam zekat ne zengine ne de güçlü kuvvetli azası sağlam kimseye helal olmaz 1647 e, Abdurrahman bin Yezid'den o da babasından zengin olduğu halde dilenen kimse kıyamet günü yüzünde bu dilenciliğiyle döktüğü yüz suyunun meydana getirdiği tırmık veya ısırık yahut sıyrık izleri olduğu halde gelecektir bunun üzerine Ya Resulullah dendi. Dilenmeyi yasak kılan zenginliğini ölçüsü nedir? Şöyle buyurdu. 50 dirhem veya bunun değerinde altına olan. 1648 aynı. 1649 El Hasan'dan zekat hurmalarından bir hurma alıp ağzıma koydum da Aleyhisselatü Vesselam Hı hı at onu. Bilmiyor musun ki biz zekat ve sadaka malı yemeyiz buyurdu. 1650 Ebu Leyla'dan Bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydım. Hasan bin Ali onun yanındaydı. Derken Hasan zekat hurmalarından bir hurma aldı. sallatü vesselam hemen ona ondan çekip aldı ve bilmiyor musun ki bize zekat ve sadaka helal değildir. 1651 Muaviye'den sallatü vesselam bana bir şey isteme hususunda ısrar etmeyin. Çünkü Allah'a yemin ederim ki bir kimse benden bir şey ister. Ben de bunu ona istemeyerek verirsem ona bu verdiğim şeyde asla hayır ve bereket verilmez. 1652 Ebu Talha'dan, o da Sevban'dan, aleyhissalatü vesselam, kim muhtaç olmadığı halde halktan bir şey dilenirse bu yüzünde bir leke olur. 1653 Ebu Said el-Hudri'den, bir gün Ensar'dan yani Medineli Müslümanlardan bazı insanlar aleyhissalatü vesselam'dan bir şey istediler, o da onlara verdi. Sonra yine istediler, o da onlara verdi. Nihayet yanındaki şeyler tükenince şöyle buyurdu yanımda olan bir malı sizden saklayacak değilim ancak kim iffetli olmak isterse Allah ona iffet ihsan eder. Kim aza kanaat edip halktan bir şey istemezse Allah onu zengin kılar. Kim sabırlı olmaya çalışırsa Allah ona sabır bahşeder. Hiç kimseye de sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir bağış verilmemiştir. 1654 Salim'den Abdullah dedi ki ben Ömer İbn-i Hattab'ı şöyle derken işittim. ve sellem bana zaman zaman bağışla bulunurdu da ben bunu ona benden daha muhtaç olana verderdim. Nihayet bir defasında bana yine bir mal verdi. Ben de aynı sözü söyledim. Bunun üzerine onu al. Allah'ın sana bu maldan üzerine düşmediğin ve de istemediğin halde ihsan ettiği işte onu al. Böyle olmayan ise ardına kendini düşürme. 1655 aynı, 1656 yine aynı. 1657 Hakim bin Hizam'dan ben ve Vesselam'dan istedim bana verdi. Sonra ondan yine istedim yine bana verdi. Sonra yine istedim yine verdi. Sonra yine istedim o zaman şöyle dedi. Hakim bu mal çekicidir, tatlıdır. Ancak kim onu tok gözlülükle alır, o malda ona hayır ve bereket verilir. Kim de onu aç gözlülükle alırsa o malda ona hayır ve bereket verilmez ve yiyip de doymayan kimse gibi olur. 1658 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Sadaka'nın hayırlısı kişiyi ve bakmakla mükellef olduğu kimseleri ihtiyatsiz bir halde bırakacak şekilde verilendir. Biriniz de ilkin bakmakla mükellef olduğu kimselerde tasattuktan bulunsun. 1659 İbn Ömer'den: Ali sallatu ve üst el alt elden hayırlıdır. Üst el vereneli, alt el ise isteyen dir. 1660 Hakim bin Hizamdan Ali ve selam Sadakanın hayırlısı kişiyi ve geçindirmek zorunda olduğu kimseleri ihtiyacsız bir halde bırakacak şekilde verilendir. Üst el ise alt elden hayırlıdır. Sen ilkin bakmakla mükellef olduğun kimselere tasaddukta bulun. 1661 Zeynep'ten Ali ve selam ey kadınlar topluluğu süs eşyalarınızdan da olsa sadaka verin. Kocam Abdullah da malı az, fakir birisiydi. Bu sebeple sadakamı ona verebilir miyim diye ve vesselam'a sormaya geldim. Kapıda soracağım şeyi sormaya gelen Zeynep'e yani ensarlı bir kadına rastladım. O esnada Bilal yanımızdan geçiyordu. Bunun üzerine ben Bilal'e dedim ki, benim için Resulullah'a sor, sadakamı nereye vereyim? Abdullah'a veya akrabama verebilir miyim? O da ve vesselam'a sordu. O da Zeynep'lerin hangisi soruyor dedi. Abdullah Hanım olan Zeynep dedim. O zaman Ali sallallahu aleyhi ve sallam ona iki sevap vardır: akrabalık sevabı ve sabaka sevabı. 1662 Enes'ten. Ve babam bu Talha Medine'de malı yani hurma ağaçları en çok olan ensariydi. Kendisine en sevimli gelen malı da Beyruha isimli hurma bahçesiydi. Mescid-i Nevi bu bahçenin kıble tarafında bulunuyordu. O yani aleyhissalatü vesselam ona girer ve tatlı olan suyundan içerdi. Enes şöyle dedi. Derken şu sevdiğiniz şeylerden Allah rızası için harcamadıkça asla iyiliğe elemezsiniz. Ayet inince Ebu Talha, Hakikaten bana en sevimli gelen malım Beyruhadır. O Allah rızası için bir sadakadır. Ben Allah katında onun iyiliğini ve ahiret azığı olmasını umarım. Ya Resulullah onu dilediğin yere ver. Bunun üzerine ve Vesselam ne güzel bu bahçe kazanç getiren sevabı hemen gelen bir mal. Ben senin söylediğin şeyi de anladım. Doğrusu ben onu akrabalarına vermeni münasip görürüm. Ebu Talha da peki öyle yaparım Ya Resulullah dedi. Ve bu Talha amcaoğlu akrabalar arasında bölüştürdü. 1663 İmran bin Hüseyin'den ve Vesselam bize hiçbir hutbe irat duyurmamıştır ki onda bize sadaka vermeyi emretmiş bizi müsteden men etmiş olmasın 1664 Adi bin Hatim'den a.s.m. cehennem ateşinden yarım hurma sadaka vermek sureti de olsa sakının şayet bunu da bulamazsanız bari güzel bir söz söylemekle sakınmaya çalışın 1665 Abdurrahman bin Ebu Lubabe'den Ebu Lubabe ona haber vermiş ki aleyhissalatü vesselam kendisinden razı olunca şöyle demiş. Ya Resulullah, muhakkak ki ben tevbimin kabulünden dolayı kavmimin yurdunu terk edip seninle kalacağım. Ve Allah ile Resulünün rızaları için sadaka olarak bütün malımdan vazgeçeceğim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, malının üçte birini vermen senin için kafidir buyurdu. 1666 Cabir bin Abdullah'tan, bir ara biz Ali Vesselam'ın yanındaydık. Derken bir adam ona savaşların birinde e, altın yumurta gibi bir şey getirdi. Ve Ya Resulullah dedi bunu benden sadaka olarak verilmek üzere al. Vallahi ondan başka hiçbir malım yok. Bunun üzerine Ali Vesselam ondan yüz çevirdi. Sonra adam Aleyhisselatü Vesselam'a sol taraftan geldi. Ona bu hareketin aynısını yaptı. Sonra adam önünden ona geldi. O da bu hareketin aynısını yaptı. Sonra da kızarak ver onu buyurdu ve alıp onu öyle bir atış attık ki şayet ona isabet etseydi muhakkak onu acıtırdı ve yaralardı. Sonra biriniz başka bir şeye sahip olmadığı halde elindeki malına yönelip onu sadaka olarak veriyor. Sonra da insanlara el açarak oturuyor. Sadaka ancak kişinin kendisini ve bakmak zorunda olduğu kimseleri ihtiyatsiz bir halde bırakacak şekilde verilir. Sana ait olan şeyi al bizim ona ihtiyacımız yok. Bunun üzerine adam malını alıp gitti. Allah Akbar. 1667 Ömer'den bir gün Ali sallāhu sadaka vermemizi bize emretti de bu yanımdaki bir malar astadı. Ben de kendi kendime Ebu Bekir'i e hayır yolunda bir gün geçeceksem bugün geçerim dedim ve Ali sallāhu alaihi sallama malımın yarısını götürdüm. Ali sallāhu alaihi da aileni ne bıraktın dedi. Aynısını bıraktım dedim. Ömer sözüne devamla şöyle dedi. Sonra Ebu Bekir yanında belki şeylerin hepsini getirdi. Aleyhissalatü Vesselam da Ebu Bekir ailene ne bıraktın dedi. O onları Allah ve Resulü'nü bıraktım karşılığını verdi. O zaman ben dedim ki seninle ebediyen hiçbir şeyde yarışmayacağım. Allah'a emanet 1668 Abdullah bin Ömer'den ve Vesselam'ın Ramazanın fıtır zekatını sadakasını hurmadan bir sa, arpadan bir sa Müslümanlardan erkek ve kadın her hür ve köleye farz vacip kıldı. 1669 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem fıtır zekatını hür köle her küçük ve büyük için arpadan bir sa hurmadan bir sa olarak emretti. 1670 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhissalatü Vesselam aramızda yani sağ iken fıtır zekatını her küçük, büyük ve köle için yiyecekten bir sağ, hurmadan bir sağ, arpadan bir sağ yahut keş peynirden yani kuru yoğurttan, kuruttan bir sağ ya da kuru üzümden bir sa çıkarır verirdik. 1671 Ebu Said El-Hudri'den biz Ramazan fıtır zekatını yiyecekten bir sağ veya hurmadan bir sağ veya arpadan bir sağ Yahut kuru üzümden bir saha ya da keş peynirden bir saha olarak çıkarır, verirdik. 1672, aynı. 1673, ve bin Amr'dan, aleyhissalatü vesselam, sahibi mesk, yani haksız yere fazladan vergi, gümrük olan kimse, haraççı cennete giremeyecektir. 1674, Muaz'dan, aleyhissalatü vesselam beni Yemen'e görevli olarak gönderdi ve bana, ürünlerden yağmur suyu ile sulananlardan öşür yani onda bir zekat saka devesi ile suvarlanlardan ise öşrün yarısı zekat almamı emretti 1675 Ebu Kureyre'den ve vesselam sahibi tarafından bağlanmış bir hayvanın bağından kurtularak yaptığı yaralama ve zararlar boşa gider hayvanın sahibi tarafından ödenmez kuyu zararı da boşa gider maden zararı da boşa gider rikazda ise beşte bir nispetinde vergi vermek gerekir. 1676 Ebu Humeyd'den aleyhissalatü vesselam zekat toplamaya bir görevli tayin etti de bu görevli toplama işi bitirince ona gelip ya Resulullah bu size ait olan bir zekattır. Bu da bana hediye edildi dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam öyleyse sen babanın ve annenin evinde oturup da sana bir şey hediye edilecek mi yoksa edilmeyecek mi bir baksaydın ya daha sonra aleyhissalatü vesselam günün bitiminde namazdan sonra minbere çıktı ve şahadet getirip Allah'a layık olduğu şekilde hamdü senada bulundu. Ardından imdi. Şu görevliye ne oluyor ki? Biz onu zekat toplamakla görevlendiriyoruz da o bize gelip bu sizin verdiğiniz görevden dolayıdır. Bu da bana hediye edildi diyor. Peki o babasının annesinin evinde oturup da kendisine bir şey hediye edilecek mi yoksa edilmeyecek mi diye baksa ya, canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki biriniz üç zekat malından hainlik bir şey almaz ki onu kıyamet günü boyunun üzerinde taşıyarak getirmiş olmasın. Eğer hainlik edip aşırdığı şey bir deve ise onu böğürtüsü olduğu halde getirir. Bir sığır ise onu böğürürken getirir. Bir koyun ise onu da melerken getirir. İşte ben onları size tebliğ etmiş oldum. Ebu Hümeyt sözüne devamla dedi ki sonra aleyhissalatü vesselam ellerini biz onun koltuk atlarının beyazlığını görecek kadar yukarı kaldırmış ve Allah'ım tebliğ ettim mi buyurduğunu gördük. 1677 Cerir'de size zekat toplayan memur geldiği zaman yanınızdan mutlaka hoşnut olarak ayratsın. 1678 yine aynı. 1679 Havadan Ali sallallahu aleyhi ve ey Müslüman kadınlar, biriniz komşusu için yanmış bir koyun bacağı da olsa hiçbir şeyi küçümsemesin, versin buyurdu. 1680 Sahir i̇bn Aile'den Hicri 8 yılınca Tayif'teki Sakif kabilesini muhasara ettiğimizde El-Mugire bin Şube'nin halasını esir almıştım. Sonra onlar Müslüman olarak teslim oldular. Ben de ve Vesselam'ın yanına geldim. Perken Mugire gelerek Aleyhisselatü Vesselam'dan halasının geri verilmesini istedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Sahir. Muhakkak ki bir topluluk Müslüman olunca mallarını ve kanlarını canlarını korumuş olurlar. Binaenaleyh onu onlara geri ver. Süleyman oğullarının da bir su kaynağı vardı. Onlar Müslümanlar gelince oradan kaçıp gittiler. Ben de Aleyhisselatü Vesselam'dan beni ve kabilemi o su kaynağını yanına yerleştirmesini istedim. Ali Vesselam ve bizi oraya yerleştirdi. Sonra onlar Müslüman olup geri geldi ve bu yerin geri verilmesini istediler. Ben vermeyince bunu ondan yani Aleyhisselatü Vesselam'dan istediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, beni çağırtıp şöyle dedi. Sahır bir topluluk Müslüman olunca mallarını ve kanlarını, canlarını korumuş olurlar. Binaenaleyh onu onlara geri ver. Ben de onu geri verdim. 1681 aynı. 1682 Ebu Kureyri'den Aleyhisselatü Vesselam hiçbir kişi temiz bir kazançtan ki Allah da Yalnız temiz şeyleri kabul eder. Bir sadaka vermemiştir ki onu Rahman'ın avucuna koymuş olmasın. Şüphe yok ki Allah da biriniz için sadaka olarak verdiği bir hurmayı birinizin tayını veya deve yavrusunu besleyip büyüttüğü gibi bakar büyütür. Öyle ki o sonunda Uhudlara kadar olur. 1683 Ebu Hureyre'den a.s. sadaka maldan hiçbir şey eksiltmez. Allah da affetmesi sebebiyle bir kulun yanlış şerefini artırır. Hiç kimse de Allah rızası için alçak gönüllü olmamıştır ki Allah onun değerini yükseltmiş olmasın. Allah akbar. 1684 Behiz Hakim'den aleyhissalatü vesselam otlaklarda otlayarak yetişen bütün develerde her kırk devede iki yaşını bitirip üç yaşına girmiş dişi bir deve zekat vermek gerekir. Hiçbir devede zekat vermemek veya daha az zekat vermek için karışık olduklarında kendilerine zekat düşen ve miktarından ayrılmaz. Kim bu zekatı sevabını umarak vererse onu sevabı verilecektir. Kim de onu vermezse biz Allah'ın haklarından bir hak olarak hem onu hem de bir ceza olarak malının yarısını alırız. Ali Muhammed'e ise bu zekat mallarından hiçbir şey helal olmaz. 1685 Kabisa bin Muharik el-Hilali'den bir kefalet sebebiyle büyük bir borca girmiştim. Bunun üzerine kendisinden bu borcum için yardım istemek üzere. ve vesselam'a gelip yardım istedim de o kabi bize zekat malları gelinceye kadar kal da sana ondan verilmesini emredelim buyurdu. Sonra da sözüne şöyle devam etti. Kabi doğrusu isteyicilik sadece üç kişiden biri için helal olur. Bir kefalet altına girip de kendisine isteyicilik helal olan ve bu sebeple o kefaletini elde edinceye kadar dilenen adam bu adam kefaletini ödedikten sonra kendisini isteyicilikten alıkoyar. Kendisine bir afet isabet edip de malını tamamen yok eden, bunun sonucu olarak da kendisini isteyicilik helal olan ve bu sebeple zarı ihtiyaçlarını giderecek miktarda bir geçimlik veya zarı ihtiyaçlarına yetecek miktarda bir geçimlik elde edinceye kadar dilenen adam. İçinde bulunduğu topluluktan aklı başında 3 kişi falan farklı zaruret içine düştü diyecek kadar kendisine fakirlik isabet edip de Dilenmesi helal olan ve bu sebeple zaruri ihtiyaçlarını giderecek miktarda bir geçimlik veya zaruri ihtiyaçlarına yetecek miktarda bir geçimlik elde edinceye kadar dilenen adam. Bu adam da bu kadar bir geçimlik elde ettikten sonra kendini isteyicilikten alıkoyar. Bunların dışında isteyicilik haramdır. Ey kabrisa bu haram olan isteyicilik elde edilen şeyleri sahipleri haram olarak yer. Evet. 1686 Eyüp Bin Beşir'den o da Hakim Bin Hizam'dan. Bir adam ve Vesselam'a sadakaların zekatların hangisi daha faziletli dedi. Aleyhisselatü Vesselam hırçın akrabaya verilen buyurdu. 1687 Selman'dan Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki yoksula sadaka ve zekat vermek bir sadaka ve zekat sayılır. Ama onu akrabaya vermek iki sadaka ve zekat yani sadaka ve zekat ile Sulay rahim yapılır. 1688 Selman bin Amur et Dabbine Ali Selam yoksula sadaka ve zekat vermek bir sadaka ve zekat, akrabaya vermek ise iki sadaka ve zekat yani sadaka ve zekatine sulay rahim sayılır. Evet, dariminin zekat babında bitti. Şimdi oruç babı inşallah.